Pembelerin saksısı Uzun, çok uzun zaman önce uzaklardaki bir krallıkta kraliçenin çok güzel bir kızı dünyaya gelmiş. En yakın arkadaşı muhteşem ormanların sihirli kraliçesini oğluyla birlikte bebeği görmeye davet etmiş. Ama ormanların kraliçesi, kraliçenin sarayına gelirken bir felaket patlak vermiş. Kötü büyücü, ormanların kraliçesinin peşinden krallığa kadar gelmiş. Demek buradasınız. Oğlun nerede? Peki bu güzel bebek kim? O bebek mi yoksa? Sakın yaklaşayım deme! Onları götür buradan, çabuk! Demek beni durduracaksın. Benden ne kadar kaçabilir ki? Oğlun 21 yaşına basıncaya kadar musallat olup peşini bırakmayacağım. Seni kimse zarar vermeyecek. Bu kimse Bu destansı mücadelenin üstünden yıllar geçmiş. Şimdi sizi hikayenin bir sonraki bölümüne götürelim. Krallığa fazla uzakta küçük bir köyde, Oğlu Stephen ve kızı Felicia ile yaşayan bir köylü varmış. Köylü çok fakirmiş ve çok az şeye sahipmiş. Bu dünyadan gitme vaktinin yaklaştığını fark edince evlatlarını yanına çağırmış. Sevgili çocuklarım, hayatım boyunca sizi bütün kalbimle sevdim. Sahip olduğum şeyler görüyorsunuz sadece bu tavuk, iki tabure, hasır, kilim... Pembe çiçeklerin saksısı ve gümüş yüzük. Sevgili kızım, sana pembe çiçeklerin saksısını ve gümüş yüzüğü veriyorum. Oğlum, geri kalanlar da senin olsun. Baba, bana bu tüm eşyalar lazım değil. Sadece seni, senin sevgini ve desteğini istiyorum. Ah, benim sevgili kızım aslında o kadar çok... Köylü son nefesini vermiş. Erkek kardeş iki tabureyi, kilimi ve tavuğu almış. Saksıyla gümüş yüzüğü Felişe'ye bırakmış. Bu yüzük geçimini sağlaman için para getirir. Ah! Hayır kardeşim. O yüzüğü bana babam verdi. Ondan kalan tek hatıra. Yüzüğü yanımdan hiç ayırmayacağım. Sen bilirsin. Ama sakın sana destek olmamı bekleme kardeşim. Artık başının çaresine bakmak zorundasın. Tavuk, bahçedeki sebzeler, geri kalan her şey sadece benim. Tavuğun yumurtaları bile. Felicia kardeşinin bu kadar bencilce davranmasına çok üzülmüş. Bir daha hiç mutlu olmayacağını, hiç sevilmeyeceğini düşünmüş. Sonra pembe çiçeklerin susuzluktan ölmek üzere olduğunu fark etmiş. Ah sevgili çiçekler! Sevilmediğinizi ve değer görmediğinizi mi hissediyorsunuz? Siz de benim gibi üzgün müsünüz? Ama çok güzel kokuyor ve dünyanın en latif kokusunu yayıyorsunuz. Sizi seviyorum sevgili pembişlerim. Her zaman da seveceğim. Bundan böyle çok iyi arkadaş olacağız. Sizinle ben ilgileneceğim, size ben bakacağım, hayatımı size atayacağım. Susadınız mı? Bekleyin, size hemen çeşmeden su getireyim. Felişya koşa koşa ormanın yakınlarındaki harap bir malikanenin çeşmesine koşmuş. Tam sürahiyi doldurmak için çeşmeye daldırdığı sırada güzel bir müzik duymuş ve harika bir görüntüyle karşılaşmış. Çeşmenin arkasında biri olduğunu biliyorum. Lütfen her kimsen çık ortaya. Korkmana gerek yok. Leycim, bağışlayın beni. Amacım sizi gözetlemek değildi. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Hiç önemli değil çocuğum. Ooo. Çok zarif ve çok güzelsin. Yemek yemiş miydin? Hayır majeste. Öyleyse lütfen birlikte yiyelim. Gel otur yanıma. Çok naziksiniz Leydim. Ormanların kraliçesi Felicia'ya kendi elleriyle servis yapmış. Felicia'nın o zamana kadar yediği bütün yiyeceklerden daha lezzetliymiş. Yemek bitince... Size çok teşekkür ederim Leydim. Fazla bir şeyim yok ama dünyada her şeyden çok sevdiğim bir saksı pembe çiçeklerim var. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel kokulu çiçekler. İzin verin minnettarlığımın karşılığı olarak size onları armağan edeyim. Bana teşekkür etmene hiç gerek yok tatlım. Ama seni mutlu edecekse saksıdaki pembe çiçeklerini seve seve kabul ederim. Teşekkür ederim Leydim. Biraz beklerseniz hemen eve koşup sizin için çiçekleri getiririm. Evet, beklerim. Sen sakın acele etme. Felicia pembe çiçeklerin saksısını almak için koşa koşa eve dönmüş. Ama saksıyı koyduğu pencerenin önüne gelince, orada bir lahana durduğunu görmüş. Stephen pembe çiçeklerin saksısını çalıp yerine bir lahana bırakmış. Felicia, üzgün bir halde ormanlar kraliçesinin yanına dönmüş. Leydim çok üzgünüm ama erkek kardeşim pembe çiçeklerimin saksısını çalmış. Ama lütfen bunu kabul edin. Sahip olduğum tek şey bu ve sizin almanızı istiyorum. Ama bunu alırsam... Elinde hiçbir şey kalmayacak. Leydim, inanın sizin dostluğunuz bana yeter. Peki, tamam. Üzülme tatlım. Yakında bütün dertlerin sona erecek. Al, sürahim burada. Götürmeyi unutmuşsun. Ah! Benden sana ayrılık hediyesi. Ama yakında yine görüşeceğiz tatlım. 21'in şafağı sökerken buluşacağız seninle. Sonra Ormanlar Kraliçesi bir ışık parıltısının içinde yok vermiş. Felicia şaşkınlık içinde kala kalmış. Sürahiyi de alıp evine dönmüş ama pembe çiçeklerini düşündükçe yüreği acıyormuş. Çünkü dünyadaki her şeyden daha çok seviyormuş onları. Eskiden pembe çiçeklerinin olduğu yerde duran lahanaya bakmış ve bir an öfke krizine kapılıp lahanaya almış ama tam pencereden dışarı fırlatacağı sırada garip bir ses duymuş. Yapma! Lütfen atma beni! Sen lahanasın ve konuşuyorsun. Daha önce hiç konuşmamıştım ama belki 21'in şafağa yaklaştığı için konuşuyorumdur. Ben ve arkadaşlarımı toprağa dikersen sana pembe çiçeklerinin kardeşin Stefanın yatağının altında olduğunu söylerim. Felicia bahçeye gidip lahanayı tekrar dikmiş. Sonra erkek kardeşinin yatak odasına koşmuş ve bir fare ordusunun pembe çiçekleri yemeye çalıştığını görmüş. Felicia dehşete kapılmış. Sevgili pembe çiçeklerini kurtarmak için aklına gelen tek yol, sürahideki suyu serpmek olmuş. Çünkü içinde bir sihir olduğunu umuyormuş. Aaa sevgili pembiçlerim, bir şeyiniz yok. Nasıl korktum bir bilseniz. Oo, evet iyiler, başka nasıl olacaklardı ki? Sen konuşan bir tavuksun. Nasıl oldu anlamadım. Daha önce hiç konuşmamıştım. 21'in şafağa yaklaştığı içindir. Bak. Nedir bu 21'in şafa? Evet ağzımda bakla ıslanmaz zaten. Ormanların kraliçesi beni tavuğa çevirdi. Ben aslında Stefan'ın annesiyim. Bir gün kapımıza uzak diyarlardan bir kraliçe geldi. Yanında hayatımda gördüğüm en güzel bebek vardı ki. Aslında hemşire olduğum için çok sayıda bebek görmüşümdür. Kraliçe hasta ve yorgundu. Ama sana kendi çocuğummuş gibi bakacağıma söz verdim. Sonra bir gün ormanlar kraliçesi yanında pembe çiçeklerin olduğu bir saksı ve bir yüzükle yine geldi. Ve kocamdan büyüdüğün zaman onları sana vermesini istedi. Giderken kraliçeyi götürdü. Ve o sırrı 21'in şafağından bir gece öncesine kadar kimseye söylemeyin diye beni tavuğa çevirdi. Bütün bildiğim bu. Aa, bak şafak vakti olmuş bile bak. Felicia ormanlar kraliçesinin belirdiğini görünce pembe çiçekleri arkasında bırakarak onu selamlamak için bahçeye koşmuş. Kraliçe gülümseyerek duruyormuş. Ah tatlı Felicia'm benim. Yıllardır beklediğim sabah oluyor. Bakıyorum hemşire sana pek çok şey anlatmış ama daha her şeyi anlatmamış. Leydim, annem nerede? Onu görebilir miyim? Seni ona ben götüreceğim. Emin bir yerde. Kötü büyücünün size saldırması hep benim yüzümdendi tatlım. Ormanların kraliçesi olarak doğayı onu kontrolü altına almak isteyen kötü büyücüden korumam gerekiyordu. Beni yenemediği için oğlumu elimden alarak saltanatıma son vermek istedi. Oğlum 21 yaşına gelene kadar sahip olduğu sihirli güçler onun eline geçecekti. Kötü büyücünün oğlumu ve seni bulmadan... Rahat etmeyeceğini bildiğimden seni bulamaması için buraya bıraktım. Ve sıradan bir köylü kızı gibi büyütüldün. Bana neden kötülük yapmak istiyordu, Leydim? Çünkü sen oğlumun gerçek aşkı olacaktın. Ve o aşkın gücü oğlumu koruyabilecekti. Peki oğlunuz şimdi nerede? Buradayım bir tanem. Senin sevgin onu korudu tatlım. Sevgin mi? Ama onu daha önce hiç görmedim ki. Ah, evet, gördün. Onu hayatta her şeyden daha çok sevdin. Saksıdaki pembe çiçekler. Saksıdaki pembe çiçekler. Oğlumu 21 yaşına basana kadar senin yanında olabilsin diye saksıya ekili pembe çiçeklere dönüştürdüm. Bugün 21. yaşının şafağı söküyor. 21'in şafağı ya kötü büyücü ona ne oldu? Fareler onun ordusuydu. Lahanalarda öyle. Oğlum artık 21 yaşına bastığına ve bütün göçlerini miras olarak devraldığına göre kötü büyücü hiçbir şey yapamaz. Hele senin sevgin onu her zaman koruyacakken... Koruyacak değil mi? Oğlunuz beni seviyor mu? Seni canımdan çok seviyorum bir tanem. Bu sevgi her geçen gün daha da derinleşiyor. Beni kocan olarak kabul etmeye razı mısın? <Gülüyor> evet olurum. Artık çektiğim bütün sıkıntılar sona erdi. Prenses olarak hak ettiğin yere döneceksin. Seni annene götüreceğim. Evliliğinizi büyük bir görkem ve ihtişam içinde kutlayacağız. Ama ondan önce kaba erkek kardeşini nasıl cezalandırayım söyle bana. Lütfen yapmayın Leydim. Onu affetmeyi seçiyorum. Sevdiğin tek şeyi elinden aldı ve sen onu affediyorsun öyle mi? Çok mutluyum ve müteşekkirim. Herkesin de mutlu olmasını istiyorum. Tatlı hemşireyi de gerçek haline döndürün. Oğlu Stefan'la birlikte rahat ve mutluluk içinde yaşasın. Peki tatlım, bir daha yokluk nedir bilmeyecekler. Stefan da nazik, şefkatli bir adam haline gelecek. Annesi için ideal bir evlat olacak. Böylece her şey güzel sona ermiş. Prenses Felicia pembe prensle evlenmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar.